6 yıllık evli ve bir çocuklu Nahide Hanım ve İbrahim Bey çifti boşanma sürecine girmiş. Evlendikleri günden bu yana çatışma içinde olan çift bu evliliği daha fazla devam ettirmeme kararı almış. Nahide Hanım kocasının ailesine olan bağımlılığından, evi ve çocuğunu ihmal ettiğinden şikayetleniyor. Ha evliyim, ha bekarım diyerek yakınıyormuş. İbrahim Bey ise karısının baskısından, kendisini sürekli eleştirmesinden ve yargılamasından şikayet ediyormuş. Boşanma sürecinde yaşadıkları tartışma, ben haklıyım, sen haksızsın şeklinde ilerliyor, böyle evlilik olmaz, bu bildiğin cehennem hayatı diyerek sağlıklı bir yol izlenim, izleyemiyorlarmış. Boşanma kararını ilk alan Nahide Hanım, eşine olan sevgisinin bittiğini söyleyerek kocasının evden gitmesini, Evin kirasını ödemeye devam etmesini, boşanma davasını açmasını istiyor ve ne zaman özlerse çocuğunu görebileceğini söylüyormuş. İbrahim Bey ise boşanma kararını sen aldın sen aç davayı diyerek evde kalmaya devam ediyor. Her hafta sonu ailesinin yanına gidiyor orada kalıyormuş. Bu süreçte her ikisi de yıpranmış çift ne anlaşmalı ne çekişmeli boşanmayı başlatabiliyormuş. Evet bakalım uzmanımız bugün boşanma kararının psikolojik etkileriyle ilgili nasıl bir değerlendirme yapacak? Adım adım insan başlıyor. Efendim ekranlarınızın başına hoş geldiniz sefalar getirdiniz bizler geldik muhabbetlerimizi saygılarımızı sevgilerimizi sunarak başlıyoruz bir adım adım insana yine bir öykümüz vardı malumunuz her adım adım insanda bir gerçek hayattan esinlenilmiş öykülerimizi değerlendiriyoruz terapi tadında dokunuşlar yapmaya gayret ediyoruz. Ve bugün boşanma kararının psikolojik etkilerini kadın ve erkek açısından değerlendireceğiz. Sizler sorularınızı adım adım insan Instagram hesabına yazabilirsiniz. Bizlerle sıkıntılarınızı paylaşabilirsiniz elbette. Mahremiyeti korumak adına İsimsiz okuyacağımızı da söylemiş olalım ve bugün bize eşlik edecek uzmanımız aile danışmanı ve psikolog Özge Gökhan Kır Efendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkür ediyorum. Konu biraz zor bir konu. Konuşması da zor ama konuşulması elzem konulardan. Birisi. Hele de pandemi sürecinde sanırım e, ha, malum sahadasınız sizde, Seanslar alıyorsunuz, e, danışanlar görüyorsunuz. Şif de aynı zamanda e, görüşmelerde, çiftlerle de e, konuşuyorsunuz. Onların sıkıntılarını dinliyorsunuz. E, belki pandeminin etkilerini belki ilerleyen dakikalarda konuşacağız ama öncelikle e, tabii her evliliğin dokusu farklı, sorunları farklı olabiliyor. Tepkileri farklı kadın verken ama en nihayetinde bıraktığı iz ve duygu. Ortak, yeryüzünde evrensel duygulardan, e, hayal kırıklığı, öfke, kızgınlık, pişmanlık vesaire. Genelde de olumsuz maalesef. Peki, e, evlilikte bu duyguları oluşturan travmalar neler? Bizi boşanma kararına iten faktörlerden başlayalım mı? Ne dersiniz? Tabii ki. Evet, bahsettiğiniz gibi her e, yapı kendine özgüdür. Aynı parmak izimiz gibi. Kişilerin olaylara bakış açıları farklıdır ama bazı duygularımız da ortaktır her şeye rağmen. Travma oluşturan temel bir takım sorunlar var evlilik ilişkisinde. Birincisi aldatma. Aldatma hem ani oluşan hem çok beklenmedik bir durum olduğu için üstesinden gelinmesi de çok zor olduğu için travmatik bir etki oluşturuyor. Diğer travmatik etki ise şiddet. Fiziksel ya da duygusal şiddet. Bu iki olay özellikle evliliklerde travma oluşturuyor, çok ani oluştuğu için, çok yüksek dozda yaşandığı için ve toparlaması da gerçekten güç oluyor, evlilikleri çoğunlukla boşanmaya doğru sürüklüyor. Bazı sorunlar da var ki bu kadar travma oluşturmasa bile, başlangıçta töleri edilebilir görünse bile yol uzadıkça yükler ağırlaşır. O nedenle bazı sorunlar da travmatik gibi görünmeseler bile sonuçları itibariyle evliliği ciddi anlamda yıpratıyorlar. Bunlar en temel sorunlara baktığımızda alkol, madde ve oyun bağımlılıkları. Günümüzde internet oyun bağımlılıkları çok fazla yaygın ve evlilik ilişkisini ciddi anlamda sarsıyor. Çünkü paylaşımlar azalıyor. Evliliği ayakta tutacak değerler artık eskisi gibi yerinde olmadığı için evlilik burada bir sarsıntıya uğruyor. Evet. Diğer duygusal şiddet, aşağılama, eleştirme, sürekli olarak yargılama. Öykümüzde olduğu gibi oradaki hanımefendi eşini sürekli olarak eleştiriyor ve yargılıyordu. Ve bu e, olaylar evlilikteki uyumu ve doyumu tabii ki azaltıyor. Ee, diğer sorun iletişim sorunları. <gülüyor> i̇letişim kuramayan çiftler hem kendilerini anlatamıyorlar, hem paylaşımları azalıyor, hem sorunların üstesinden gelecek zemin oluşturamıyorlar ve sorunlar birikerek çığ etkisiyle büyümeye devam ediyor. Ve yine evlilikteki doyumu çok azalttığı için e, burada boşanmaya doğru sürükleyen diğer bir unsur. <gülüyor> ee, diğeri kök aile sorunları. Kök aile sorunları, kök ailelerin müdahale etmesi, doğru şekilde sınırların yer yerinde olmaması evliliği yıpratıyor. Diğeri sorumsuzluk, yeteri kadar ilgi göstermiyor olmak, çocuklarla alakalı sorumlulukları tek bir tarafa yüklenmesi gibi bir takım unsurlar Boşanmanın arkasındaki temel nedenler olarak karşımıza çıkıyor. E, Tabii bunların etkileri de kadın ve erkekte farklılık gösterebiliyor. Bu anlattığınız e, durumlara kadın da erkek de maruz kalabiliyor. Hep böyle e, böyle bir imaj sanırım toplumumuzda var. Hani boşanmanın travmalarından bahsedersen, daha doğrusu faktörlerinden bahsederken, sanki e, mağdur kadın e, ve hani bunları işleyen kişilerde erkek gibi algılanabiliyor. Çoğunlukla bazı sanırım faktörler erkeklerin daha çok maruz bıraktığı durumlar olabiliyor. Bunları biraz açabilir miyiz? Yani hep erkekler mi internet ve teknoloji bağımlılığından dolayı evini ihmal ediyor? Kadınların sosyal medya kullandığını ve çok aktif olduğunu biliyoruz biz. Hı hı hı. Teknoloji hepimiz için aslında gelişti. Belki çoğumuz için de bağımlılığa dönüştü aynı zamanda. Evet, evet aynen. Yani kadın ve erkekte farklılaşan bir takım temel sorunlara baktığımızda Erkeklerde fiziksel şiddet ama kadınlarda duygusal şiddet daha ağırlıklı görülüyor. Erkekler fiziksel şiddet uyguluyorlar, toplum tarafından biraz daha normal karşılandığı için de bazen Maalesef burayı vurgulamak istiyorum. Biraz daha o konuda farklılar. Kadınlar da duygusal şiddet uyguluyor. Yani sürekli eleştirmek, sürekli aşağılamak, yargılamak, başka eşlerle karşılaştırma yapmak, hmm. küçük düşürmek toplum içinde gibi bir takım unsurlarla o da eşine karşı duygusal şiddet uyguluyor. Şimdi bu süreçler kadın ve erkekte farklı farklı etkiler de oluşturuyorlar. Psikolojileri farklı yönde de devam edebiliyor. Boşanma kararına gelene kadar farklı aşamalardan geçiyor çiftler. Bu sorunlar yaşanıyor evet ama birdenbire karar almıyorlar. Onları karara sevk eden bir takım aşamalar var. Üç tane temel aşamayla karşılaşıyoruz burada. Birinci aşama sorunların fark edildiği. ...duyumsuzluğun, tatminsizliğin fark edildiği bir farkındalık aşaması var. E burada aslında duygusal boşanma da başlıyor. Çünkü geçmişte daha iyimser, daha romantik bir bakış açısıyla bakılırken ilişkiye... ...artık daha gerçekçi, daha iyimserlikten uzak bir bakış açısıyla bakılıyor... Bu da gerçekleri daha net gördüğümüzde daha dramatik sonuçlar ortaya koyuyor. ve Duygusal boşanma burada başlıyor. Hı hı. Ve boşanma düşüncesi başlıyor. Hemen karar alınmıyor. Acaba boşanmalı mıyım? Çözebilir miyiz? Ne yapabiliriz? Düşünceleri başlıyor. Çok önemli bir noktaya girdiniz. O zaman şöyle biraz açalım burayı. Boşanma hı hı. kararını çiftler götüren faktörleri anlattık. Hı hı. Git duygusal, bilişsel olarak ve davranışsal olarak bunun aşamalarından bahsedip biraz daha açalım. Bir kadın boşanma kararı Nasıl alıyor? Neleri bekliyor? E, bunlar önemli şeyler bence. Belki de şu an e, yanlış karar alıyor muyum? Acaba doğru mu? Evlenirsem, boşanırsam nasıl olur? Evliliğime devam edersem nasıl olur gibi iç söylemlerinde Hı. karmaşa içinde ve çatışma içinde kaldığı için sağlıklı bir yol da izleyemiyor. Kurtarılabilecek evet. bir evlilik bile olabilirken evet. burayı biraz açalım önemli bir nokta diye düşünüyorum. Evet birinci aşamada fark etti kadın da erkek de fark etti. İkinci aşamaya geçiyor ikisi de. İkinci aşama erozyon. farkındlıkların dile getirildiği aşama. Gördük sorunları Hı -hı. ve artık bunları ifade etmeye başladık. İfade ederken de karşılıklı yıpranmalar, incitmeler de başlıyor. E burada bir ümit var hala. Acaba kurtarabilir miyim ümidi var. O nedenle bu çabalar sarf ediliyor. Hı -hı. Ee, ve bu aşamada gerçekten çiftler bazen kendi çabasıyla, bazen de psikolojik yardım alarak sorunların üstesinden gelebiliyorlar. Ama bu aşamada, Kadın tabii ki kafası karışık. Birdenbire karar alamıyor. Düşünmesi gereken çok fazla şey var. Toplumsal baskıları düşünmesi gerekiyor. Ekonomik olarak ne durumda olacağını düşünmesi gerekiyor. Çocuk varsa velayetini düşünmesi gerekiyor. Ben çocuğumla beraber hayatıma nasıl devam edebilirim? Hangi sosyal destek kaynaklarına sahibim? Bana kim yardımcı olabilir? Ya da kendi kendime neleri başarabilirim? Çok yönlü olarak düşünmesi gerekiyor. Ve bunları düşünüyor. Erkek de kendi açısından değerlendiriyor. Erkeğin de karşılaşacağı sorunlar daha farklı. Toplumsal baskı her ikisinde de var tabii ki. Hiç kimse kolay kolay boşanmayı kabul etmiyor. Tamam siz karar verdiyseniz biz olumlu bakıyoruz demiyorlar. Kadın tarafından şöyle bir baskıyla karşılaşılıyor. Tek başına bir kadın olmanın zorlukları anlatılıyor genelde. Yapamazsın, zor. Başında bir erkek olmadan tek bir kadın olmak zor deniyor genelde. Erkeğe ise e, eski eşini ve çocuğunu sahipsiz bırakacağı konusunda hmm. sahipsiz kalacaklar. Tek başlarına kalacaklar. Nasıl yaparsın bunu tarzında baskılar geliyor. Ve bu aşama ciddi şekilde onları zorluyor zaten. Ve burada erkeğin düşündüğü diğer faktörler boşanırsam çocuğumun velayetinde eşim alırsa çocuğumdan kopacak mıyım? Hı hı. Çocuğunla ilişkim nasıl olacak? Bunun kaygısını yaşamaya başlıyor. Nafakayla alakalı, tazminatla alakalı ekonomik bir takım kaygılar yaşamaya başlıyor. Ve erkekler duygularını bastırdıkları için, Duygularla baş ötme yöntemi olarak da hemen ikinci bir eş düşüncesi başlayabiliyor. Karar aşaması ile beraber çok hızlı bir şekilde. Bazen çevre bunu tetikliyor zaten. Hemen yeni bir eş bulalım. Sen tek başına yapamazsın. Düzenin bozulmasın. Aynı düzene yeni bir eş ile devam edileceğini zannediyorlar. Hı -hı. Ama gerçekler böyle değil tabii ki. Hı -hı. O nedenle karar aşaması üç aşama. Birincisi farkındalık. ikincisi ifade edildiği... Ve tartışmaların yaşandığı, çok e, duygusal iniş çıkışların yaşandığı erozyon aşaması. Hmm. Üçüncü aşama ise artık kararın daha netleştiği ayrışma aşaması. Hmm. Bu aşamada çaba sarf ettiler olmadı. Belki yardım aldılar ya da çevrenin yakın çevrenin yardımını aldılar olmadı. Artık ümitler tükendi. Ümitlerin tükenmesi demek, artık çiftlerin sessizleşmesi demek. Artık tartışmaya gerek yok, çaba harcamaya gerek yok. Her şeye denedik olmadı ve birbirlerine uzaklaşmaya başlıyorlar. Sessizleşiyorlar, yalnızlaşıyorlar, karar biraz daha netleşiyor ve gelecekle alakalı planlar da yapılmaya başlanıyor bu aşamada. Belki eşlerden bir tanesi evi terk ediyor ya da aynı evde yaşasalar bile, Birliktelikleri kalmıyor, paylaşım evet. kalmıyor, iki ayrı insan olarak yaşamaya devam ediyorlar. Yani burada faktör genelde çocuk için evliliğin sürdüğünü gördüğümüz evlilikler Hı -hı. olabiliyor değil mi? Ee, çocuklu ve çocuksuz evliliklere bakarsak şayet, Hı -hı. E, boşanma kararını nasıl etkiliyor? Yani kadınların çoğu acaba çocuk yüzünden geri adım atabiliyor mu? Bu bir belki iyi bir açıdan bakış olabilir ama çocuk için ne kadar sağlıklı olduğu tartışılabilir. Bu konuda ne nasıl değerlendiriyorsunuz? Hı -hı. Çocuk ve çocuksuz olmak süreci, kararı ve sonrasını çok ciddi şekilde etkiliyor. Çocuk varsa daha fazla düşünmek gerekiyor. Çocuksuz aileler sadece kendisini düşünüyor. Hı hı. Olayın etkisi çok daha dar kapsamlı yaşanıyor. Tepkiler de daha kap, da, dar kapsamlı oluyor. Ee, ve sadece kendini geleceğini planlarken sürecin üstesinden gelmek çok daha kolay. Ama çocuk varsa... Kişi hem kendisini düşünecek hem çocukların süreçten nasıl etkileneceğini düşünecek, onlarla beraber nasıl yaşayacağını düşünecek, hepsiyle beraber nasıl üstesinden geleceğini düşünecek çok yönlü olarak değerlendirmesi ve düşünmesi gerekiyor. Evet. Bu da karar sürecini ertelemeye yol açıyor. Tabii ertelendikçe sorunlar da büyümeye devam ediyor bir taraftan. Halı altında birikmeye devam ediyor ve gelinen aşama çok daha şiddetli ve travmatik olabiliyor. Hı hı. Çünkü tüm aile yıpranmış oluyor. Çocuklar da nasibini alıyorlar maalesef, onlar da yıpranıyorlar. Ve burada çocukların yaşı da çok önemli. Hı. Küçük yaştaki çocuklar sorunların çok farkında olmayabiliyor. Farkındalık daha az ve daha az etkileniyorlar. Ama yaş ilerledikçe farkındalık artıyor Çocuklar her şeyi daha net gördüklerinde, işte özellikle aldatma varsa, şiddet varsa boşanmayı destekliyorlar. Anneleri yönünde daha çok destekliyorlar. Anne yeter artık, bu kadar şiddeti çekmek zorunda değilsin. Babam seni aldatıyor, başka bir kadın var hayatında, niye çekiyorsun? Gerek yok, ayrıl, boşan senin yanındayız şeklinde. Ortaokul çağlarında böyle desteklerin başladığını ben çok görüyorum. İlkokul çağında bile başlıyor. Bir danışanım boşanma aşamasında şiddet var. 7 yaşındaki oğlu hmm. ayrılma sürecinde anne artık babam seni dövemeyecek ne kadar güzel değil mi? İfadesini kullanmıştı. Çocuklar farkında, yaş ilerledikçe daha çok fark ediyorlar ve süreçte onların da katkıları olabiliyor, teşvik edebiliyorlar. Ama çok farkında değilse çocuklar sorunların, orada biraz daha huzursuzluk, biraz daha kaygı, endişe, mutsuzluk, suçluluk duyguları yaşanabiliyor çocuklarda. Hı hı. Mesela çocuk üzerinden bir tartışma yapılıyorsa, ve tartışma kavgaya doğru ilerliyorsa çocuk kendisini suçlu hissediyor. Evet. Çünkü diyor ki benim yüzümden tartışıyorlar. Ve benim yüzümden boşandılar gibi sonuca varabiliyor. Evet aynen aynen ama daha ileri yaşlarda bu kadar suçluluk duygusu yaşanmıyor. Daha gerçekçi olarak görebildikleri için burada iyi yönetilen bir boşanma süreci Kötü bir evlilikten daha sağlıklı. Hmm. Burayı özellikle vurgulamak Bu cümleyi bir istedim. daha tekrar alalım. Yani önemli bir şey söylediniz. İyi yönetilen bir boşanma süreci kötü giden bir evlilikten daha sağlıklı çocuklar evet. açısından. Evet. Yani çocukların her gün tartışmaya, çatışmaya, şiddete şahit olması... Onların ruhunda çok ciddi yaralar açıyor. Mankah. Kendi yetişkin yaşamlarını, ilerideki evlilik yaşamlarını olumsuz yönde etkiliyor. Evlilikten korkabiliyorlar. Farkında hmm. olmadan aynı hataları tekrarlayabiliyorlar. Evet. Başka bir yol görmedikleri için yanlış olduğunu bilseler bile ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ve bir şekilde bu travmalar aktarılıyor. O nedenle sağlıklı bir boşanma süreci kötü giden bir evlilikten daha iyi olabilir. Evet. Hı -hı. Buradaki nokta e, o zaman süreci sağlıklı yönetmek ama bir sürecin sağlıklı olması için iki muhatabın da sağlıklı algılara sahip olması gerekiyor. Fakat boşanma sürecinde daha çok öfkenin, kızgınlığın, hayatım bitti, yıllarım gitti, o kadar emek verdim ya da erkekte başarısızlık duygusu olabiliyor, bir evliliği götüremedim, Hı -hı. E, dışarıdaki dediğiniz gibi toplumsal baskılar e, bu süreçte duyguları regüle etme, Konusunda aslında bence eğilmek hı hı. gerekiyor. Şu an kaygıları olan, boşanma sürecinde olan, biz boşanma sürecinde olanlara rehberlik yapmak istiyoruz bu programda. Artık o karar aşamasına gelinmiş. Evet. Ama ilerlemiyor, tıkanıklık var ve bu da maalesef taşkınlara yol açıyor. Hı hı. iletişimde ve evlilikte. Nasıl regüle edilip nasıl sağlıklı bakılabilir? Hı hı. Regüle etmek için önce farkında olmak lazım. Hı hı. Farkında olduğumuz bir şeyi değiştirebiliriz ve kontrol altına alabiliriz. Farkında olmadığımız ve kabul etmediğimiz hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Hı hı. Önce farkındalık ve kabullenme. Bazen şöyle durumlarla karşılaşıyoruz. Boşanma kararı alan kişi, oh ne güzel kurtuldum ben. Artık senin kahrını çekmeyeceğim. Oh ne güzel, lay, lay layım, hayat gibi hı hı. düşünüp kendini bu şekilde lanse etmeye çalışıyor çevreye. Dik durmaya çalışıyor, güçlü görünmeye çalışıyor. Bunu yaparken duygularını bastırıyor. Çünkü o duygular var ama görmezden gelinmeye çalışılıyor. <Gülüyor> Ve burada bir yaz süreci aslında ertelenmiş de oluyor. İlerleyen süreçlerde ortaya çıkabiliyor. Çünkü her biten şeyin arkasından yaz süreci başlar. <Gülüyor> Bu evlilik de olabilir, iş de olabilir. Başka bir takım hayatımızda biten süreçler de olabilir. İlla ölümden sonra yaz yaşanmaz. Biten her şeyin arkasından yaz süreci evet. başlar. Her türlü ilişkide de olabilir. Tabii ki. Bazen bir yerden taşınmak, Hı -hı. ülke değiştirmek, şehir değiştirmek bile bir yaz getirebiliyor kişilere. Tabii ki. Yani yaz süreci kaçınılmaz. Hı -hı. Burada yaşanacak. Kişiden kişiye nasıl yaşandığı farklılık gösterebilir ama Hı -hı. yaz süreci içinde başka birçok duygu daha var. Önce şok var. Evet. Gerçekten ben boşanıyor muyum, boşanmıyor muyum? Bu bir kabus mu, rüya mı? Bu ev neresi, ben neredeyim? Bir yabancılaşma süreci yaşanıyor, inkar başlıyor. Yani olamaz böyle bir şey. Nasıl olabilir? İnkar süreci. Eşim beni seviyor aslında, bu bir şaka olmalı gibi inkar. Ve sonrasında öfke başlıyor. Kendine öfke, çevreye öfke, eski eşe karşı öfke, eşin ailesine karşı öfke. Bir suçlu aramaya çalışılıyor çünkü burada hı hı. Ee, ve bu süreç çok ciddi şekilde yıpratıyor tabii ki. Hı hı. Yönetilmediği takdirde yıpratıyor. Öfke aşamasından sonra gelinen süreç biraz daha kabullenme, sakinleşme, dinginleşme, biraz daha gelecekle alakalı planlar yapabilme süreci geliyor. Ama Burada pişmanlıklar çok yaygın. Hı. Ee, o kişiyle evlenmiş olmaktan dolayı pişmanlık. Hı. Ya evet. da kendi hatalarından dolayı pişmanlık. Hı hı. Anne babasını dinlemiyor olmaktan dolayı pişmanlıklar olabiliyor. Gençliğimi harap ettim ben bu adam için, bu kadın için ifadeleri kullanılıyor. Ee, pişmanlık, suçluluk duygusu. E... Değersizlik isim kadınlarda göre. Evet, değersizlik, gözüküyor. özgüven sorunları. Çünkü süreci başlatan kişi daha çok e, suçlanıyor süreci başlattığı için. Diğer tarafta terk edilme ve reddedilme duygusu yaşıyor. Hı hı. Ee, ve yaz süreci, süreci başlatan kişi de daha hızlı başlıyor, o daha hazır oluyor. Ama diğer tarafta yaz süreci biraz daha geriden gelmeye devam ediyor. Hı hı. O yüzden süreç kişilere göre böyle farklılıklar gösterebiliyor. Hı hı. Ama herkesin özgüveninde bir sarsıntı oluyor. Bir başarısızlık duygusu. Başaramadım ben bu evliliği, mutlu olmayı beceremedim. Çok farklı hayallerle başlamıştık, olmadı. Ve hayal kırıklığı. Peki bir şey sorsam akış dışında. Tabii. Evlilik, evliliğin sürmesi bir başarı göstergesi midir? Evlilik böyle bir kıstası içerir mi? Sınav gibi mi yani? <gülüyor> Evlilik aslında sınav değil ama bir takım becerilerin oluşmasıyla mümkün, çabayla mümkün, gayretle mümkün. Yani burada her iki tarafın da gayreti, çabası, becerisiyle, yaşanabilen güzel yaşanabilen bir süreç evlendik bitti değil hı hı. evlendikten sonra başlayan bir süreç aslında başarıya da başarısızlık olarak değil ama her iki tarafın da etkisiyle ortak olarak gelinen bir süreç emek ve sabır mı acaba başarının yerini alsa daha hı hı. sağlıklı tanım olur belki öyle evet. ee, zira sağlıklı bir zihin yapısında olan bir kişi biriyle de anlaşamayabiliyor hı hı. İkisi de sağlıklı ama bizden olmuyor bunu duyabiliyoruz. ne olmayacak. Biz bunu görebiliyoruz. Aslında biz başka insanlarla daha iyi eş olabilecek insanlarız ama ikimiz bir araya geldiğimizde evlilik yürümüyor. Buradaki belki mizaç farklılıkları, hayat felsefesinin farklılıkları, evliliğe yükledikleri anlam değiştiği için evliliğin tabii ki süreci de değişebiliyor hı hı. ya da sürekliliği farklılaşabiliyor değil mi? Aynen yani iki iyi insan mutlu olacak diye bir şey yok. İkisi de çok iyi olabilir, çok becerikli, çok yetenekli olabilir ama farklılıklarından dolayı uyum sağlayamayabilirler. Buna başarısızlık diyemeyiz o nedenle. Yani farklılıkların uyuşmazlığı diyebiliriz. <gülüyor> yani burada birisinin kötü olması, bir tarafın beceriksiz olması, bir tarafın sorunlu olması gibi bir şeye gerek de yok aslında. <gülüyor> İkisi de çok iyi olabilir ama uyum sağlamakta zorluk yaşayabilirler. Hem karakteristik farklılıklardan dolayı hem kültürler bir takım farklılıklardan dolayı uyumda güçlük yaşanabilir. <gülüyor> Bu da Evlilikteki doyumu azalttığı için boşanmaya e, sürükleyebilir kişileri. Hı hı. Evet e, devam edeceğiz. Öyküye biraz bakalım istiyorum hı hı. ben. E, fakat bir hatırlatma yapalım. Yeni ekranların başına geçenler varsa bizler adım adım insanda bugün e, boşanma kararının psikolojik etkilerinden bahsediyoruz. Kadın erkek üzerinde nasıl izler bırakıyor? Sağlıklı bir baş, boşanma süreci nasıl gerçekleşir? Hangi yollar izlenmeli? Bunlar hakkında bilgi veriyoruz ve konuğumuz... Psikolog ve aile danışmanı Özge Gökhan Kır. Sizler de birazdan buraya döneceğiz. Adım adım insan Instagram hesaplarındayız. Bizlere yazın sorularınızı burada değerlendirmeye alalım diyorum hatırlatarak. Ve gelelim öykümüze. 6 yıllık bir evlilik var. Boşanma kararı evliliklerin genelde kaçıncı yılında alınıyor? Çok erken biten evlilikleri de şahit olabiliyoruz. E belki buradan başlayabiliriz. İlk 5 yıl bütün psikologların söylediği şey deniliyor ya ya da uzmanların. Aşkın ömrü 3 yıldır, 2 yıldır vesaire. bu tarz söylemler çok popüler olmaya başlıyor evlilik konuşulduğunda, boşanma konuşulduğunda. Öte yandan evlilikler genelde ilk 5 yılda sarsılabilir, 5 yıldan sonra oturabilir denilirken 20. yılda ayrılan çiftleri de görebiliyoruz. Hı -hı. Öykümüze bakarken bir de bunlardan başlayarak Hı -hı. devam edelim mi? Tabii evet. Evliliklerde ilk 5 yıl neden kritik? Çünkü uyum süreci yaşanıyor. Hı -hı. Uyum çok zor bir süreç ee, aynı ailedeki kardeşler bile çok farklı mizaç ve alışkanlıklara sahip olabiliyor evlilikte iki farklı kültürün iki farklı ailenin iki farklı mizacın bir araya gelmesi söz konusu burada uyum sorunları e, boşanma sürecine götüren o ilk 5 yıldaki boşalma sürecine götüren önemli faktörlerden bir tanesi hem eşlerin birbirine uyumu hem kök ailelerini uyumu hem Onların birbirlerine karşı tutum ve davranışları burada uyum sürecini atlatmak çok zor olabiliyor bazıları için. Uyum yaşanmadığında biz yapamıyoruz ayrılmalıyız deniyor. Ve çocuk da yoksa boşanma kararı zaten daha kolay verilebiliyor. Çünkü az önce bahsettiğimiz gibi kişi sadece kendisini düşünüyor, evet. arkasında bıraktığı çocuklarını daha bireysel çocukların düşünmek durumunda Hı. değil ve karar daha hızlı verilebiliyor burada. Doğru. Çocuk da yokken bir an önce boşanın. O zaman evliliğin deniyor. ilk yıllarında bu yüzden kolay olabiliyor, cesaret etmek evet. ama bir çocuk, ikinci çocuk olduğunda Hı. daha düşündürücü oluyor, özellikle Hı. hanımefendiler için. Tabii, belki. tabii ki, evet ilk beş yıl uyum sürecinden dolayı sıkıntılıydı, beşinci yıl niye sıkıntılı? Hı. 5, 10, 15 ve 20. yıllar kritik yıllardır. Daliye gibi saydınız böyle. Evet dalga dalga çünkü burada yıpranmalar var, hı hı. birikimler var. Yeniden yapılandırma süreçleri gerekiyor hı. burada. Yani arabaların uzun yol bakımları gibi evliliklerinde uzun yol bakımlarına ihtiyaçları var. Burada o bakım yapılmazsa Yıpranmalar ilerledi, ilerleyen süreçte daha da açıklarla büyümeye devam ediyor. Yol uzadıkça yükler ağırlaşıyor. Artık töleri edilemez bir duruma geldiği için kritik yıllar oluyor. Ee, bir de çocukların okula başlama çağları. O, okulla alakalı sorunlar, arkadaş sorunları, ergenlik sorunları zaten sarsıntı olan bir evlilik varsa bunlar da ekstra stres faktörü olduğu için ilerleyen süreçlerde de boşanmaya doğru götürebiliyor. Evet. Ergenlik sorunları, ergen üzerinde anne babanın çatışıyor tartışıyor olması, onlarla alakalı kararlarda fikir birliğine varamıyor olma. Taraf olması, mesela Ebeveynlerden birinin çocuğun çocuğu da alıp bir tarafa geçmesi ve evet. diğer ebeveyni ötekileştirmesi evde. Hı hı. Biz bunu maalesef toplumumuzda görebiliyoruz. Hı hı. Evet, aynen. Süreçte bahsettiğimiz konulardan dolayı farklı farklı aşamalar, farklı kişilik yapıları, kültürel yapılar, kişileri boşalmaya doğru götürüyor. Evet. Az önce çok önemli bir noktaya temas etti Özge Hanım. Belki şu an ekran başında. Boşansam mı, boşanmasam mı, o evlilikten hayır gelir mi, ne yapsam diye düşünenler için belki evliliğini devam ettirmeye teşvik anlamında soracağım soru. Çünkü biz uzmanların, aile danışmanlarının ve psikologların tabii bu alanda çalışan arkadaşların amacı evliliklerin devam etmesi ama sağlıklı Süreçlerde devam etmesi bizim için kıstas. Peki 5-10-15-20. yıllarda dalga dalga gelen bu süreçlerde bakım yapılmalı ki evliliklere ilk 5 yılda biten evlilikler oluyor. 15-20 yılda niye bitiyor? Çünkü bakımsızlık diyor. Bakımsızlıktan kastettiğimizde ne yapılmalı? Nasıl dokunuşlar yapılmalı? Onlardan biraz bahsedelim mi? Bir hayra dokunalım yine yayınımızdan. Tabii ki. Bakım dediğimiz monotonluktan kurtulmak. Gayreti tekrar tekrar... Aktive etmek, yeniden çaba göstermek. Çünkü e, uzun yolda yorgunluklar da yaşanıyor. Yorgunluklarla beraber biraz tembellikler de başlıyor. Çaba harcamayı bırakabiliyor eşler. Hı hı. Burada bir gözden geçirmek. Biz neyi yapıyoruz, neyi yapmıyoruz? Hangi eksiklerimiz var, hangi noktalarımızda kendimizi tamamlamalıyız, hayatımıza nasıl yeni heyecanlar katabiliriz, yeni alışkanlıklar, yeni bir soluk nasıl getirebiliriz gibi bir gözden geçirme süreci gerekiyor. Arabaların bakımlarında gözden geçirme süreçleri Hı -hı. olduğu gibi önce bir durum tespiti yapmak, sonrasında fark edilen eksikleri tamamlamak için belki yardım almak, belki kendi çabalarıyla kişisel gelişimle tamamlanabilecek bir süreç aslında yeni heyecanlar. Yeniden çabayı motive etmek, yeniden harekete geçmek, birbirini motive etmek, yakınlığı yeniden sağlayacak ortak paylaşım noktaları bulmak. Hı hı. Ee, burada... İlk yıllarda çocukların telaşıyla eşler birbirinden uzaklaşabiliyorlar. Hı hı. Çocuklar okul hayatına dalıp biraz anne babadan uzaklaştıklarında anne baba boşlukta hissedebiliyor. Ve burada fark ediliyor aslında ne kadar uzaklaşmış oldukları, ne kadar monotonlaşmış oldukları, heyecanın artık solmaya başladığı fark ediliyor. Bunu fark ettikleri anda eski yıllara tekrar dönüp biz geçmişte ne yapıyorduk? Çocuklar yokken neler yapıyorduk? Mutlu günlerimiz nelerdi? Mutlu günlerimizde bizi mutlu eden şeyler nelerdi gibi geçmişten örnekler alarak bugüne taşımak ve yeniden canlandırmak gerekiyor. Bakım demek yeniden canlandırmak demektir aslında. Evet, çok güzel ifade ettiniz. Bir de şu var hani genelde çocuk olduktan sonra eşlerin Ebeveynlik rolünü %99'a alıp hatta %100'e alıp eşlik etme, hayata eşlik etme rollerinden, feragat etmelerinden kaynaklı bir bakımsızlığın başladığı nokta olduğunu düşünüyorum buranın. Hı hı. Anne babayız ama aynı zamanda birer eşiz. E, eşliğimizi de ihmal etmemek e, her iki taraf için birbirine karşı çok önemli. Ve de bireyiz. Her şeyden önce bireyiz. Evet. Bireysel ihtiyaçlarımız var. Hı hı. Çünkü sağlıklı birey olmadan sağlıklı eş ve sağlıklı anne baba olunamaz zaten. Hı hı. Bireysel ihtiyaçlarımızı ihmal ettiğimizde tükeniriz. Tükenmiş bir enerjiyle etrafımıza da olumsuz şeyler yansıtırız. Evet. Bizim toplumumuzun kadınları bunu çok yapıyor. Saçını süpürge etmek dediğimiz sabir aynen bu şekilde. Kendi ihtiyaçlarını, iletişim ihtiyacı, öz bakım ihtiyacı, sosyalleşme ihtiyacı, hobileri, dinlenmesi, eğlenmesi herkesin böyle bir takım bireysel ihtiyaçları var. Bunları ihmal ettiklerinde daha iyi anne olmak adına ihmal ettiklerinde daha gergin bir anne oluyorlar. Daha yorgun, daha mutsuz bir anne oluyorlar ve hedeflerine ulaşmıyorlar. Tam zıttı hedefinin çok farklı bir yerinde buluyorlar kendilerini. Gergin, mutsuz ve yorgun bir anne. Ama amaç o değildi. Geldikleri nokta bu. Onun için önce sağlıklı birey olmak, sonra eş... Sonra anne baba olmak gerekiyor. Evet. Sonra anne baba olmak deyince sanki ebeveynliği ötelemek, ertelemek gibi algılanıyor ama sağlıklı anne baba olabilmenin yolu buradan geçiyor. Hı. Çok güzel anlattınız. Peki öykümüzde Nahide Hanım ve İbrahim Bey çiftinin bir çocukları var ve 6 yıllık evliler. Burada patolojik belki bazı durumlar söz konusu anlaşılamayan durumda noktalar var. İbrahim Bey'in ailesi de bağımlılığından bahsediyor ki öyküde geçen bu kadar tartışmanın arasında evden gönderiyor Nahide Hanım İbrahim Bey'i. İbrahim Bey gitmiyor ısrarla. E, boşanma davasını kim açacak kısmındayız? Burası hukuksalmış bir iş. Şey. Bizim meselemiz değil. Biz psikolojik kısmına bakacağız ama bir inatlaşma var. Sen aç sen yap diye. Burada başka e, yani istemeyebilir o yüzden. E, benden olmasın. Ben şunu çok duyuyorum mesela. Boşanma e, kararı al, almak istiyor. Danışanlarımızdan gördüğüm e, boşanma davasını açarsam e, boşandıktan sonra pişman olurum. Acaba ben açmasaydım evliliğim sürer miydi sorusu inanılmaz çok geliyor insanların aklına. Hı hı. Nasıl değerlendirirsiniz bu öykümüzü? Çiftimiz tabii ki yardım almaya gelmeyecek gibi görünüyor öyle evet. bir çift. Siz şöyle bir mercek altına alsanız neler söylersiniz? Yani burada çatışma noktaları var. Hı hı. Kadın için farklı durumlar çatışma oluşturuyor. Erkek için farklı durumlar. Boşanma Nahide Hanım tarafından düşünülüyor. Karar verilmiş ama adım atılmamış. Çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi boşanmanın sorumluluğunu almak istemiyor. Hı hı. Bunu eşine devretmek istiyor. Bazen de bunu bize devretmek isterler. Seans Önemli odasında. bir nokta. Evet. Sizce boşanmalı mıyız? Bu soruyla çok karşılaşırız. Ama biz bu konuya karışmayız. Biz sadece kişinin mutlu olabileceği yol neyse onu keşfetmesine yardımcı oluruz. O nedenle bu karar kişinin kendi başına verebileceği bir karardır. Ve karar kim verirse davayı da o açmak durumunda. Kararın arkasında durmak bir sonraki adımı da atmayı gerektiriyor çünkü. Ben karar verdim ama gitmiyorum evden sen git. Davayı sen aç demek kararın arkasında duramayan bir eş demektir. Tam olarak hazır olmadığını da gösteriyor aslında. Hı hı. Belki manipüle etmek için de bunu gündeme getirmiş olabiliyor. Ha, bu önemli. Nasıl evet. yani? Nasıl manipüle edeceksin? Yani gözünü korkutma. Bak hı hı. boşanmaya karar Düzeltmek verdim kendine gel. bir araç sallaştırmak evet. boşanma kavramını. Evet evet kendine gel. Gözdağı vereyim sana, bir çeki düzen ver kendine şeklinde bir manipülasyon aracı olarak da kullanılabiliyor. Öyleyse karar veriyorsanız kararınızın arkasında durmak demek, davayı da açmak, evden de gitmenin planlarını yapmak, gereken adımları atmak demektir. Bunları yapamıyorsanız henüz boşanmaya hazır değilsiniz anlamına gelir. Evet. Ve burada Nahide Hanım benim anladığım kadarıyla henüz boşanmaya hazır değil. Düşünce olarak var. Ama hazırlık aşaması yok. Buna dair herhangi bir adım atmıyor. Davayı açmıyor, evden gitmiyor. Ee, belki çevresine karşı bu kararını henüz bildirmiyor. Ve bu gerçek bir niyet olarak algılanması çok da mümkün değil. Belki ailesine bağımlılığından şikayet ettiği eşinin tekrar ailesine dönüp ya da sorumluluklarını yeniden gözden geçirmesini sağlamak amacıyla yaptığı bir şey bu belki. Hı hı. Ee, şey bile konuşulmuş yani çocuğunu görebilirsin istediğin zaman. Bu noktaya kadar geliyor yani ben çocuk bile olsa boşanmayı göze aldım psikolojisini karşı tarafa geçirmeye çalışmış Nahide Hanım. Hı hı, evet. evet sorumluluğu oraya devretmeye çalışıyor. Ama buradaki beyefendi de sorumluluğu almak istemiyor. Çünkü aynı fikirde değil. Hı hı. Boşanmanın gündeminde yok ve bu karardan şu anda kaçıyor. Ama ilerleyen süreçlerde aynı sorunlar devam ettiğinde onların düşüncelerinde farklılaşacağını düşünüyorum ben. Çünkü halı altına süpürülen, çözülemeyen sorunlar bir süre sonra çığ etkisi gibi büyüyerek daha büyük bir şekilde, daha büyük bir formda karşılarına çıkacaktır. Ve artık orada tölere etmek daha da zorla. Hı hı. E, o zorlukları aşmak adına peki e, birazdan izleyenlerimizin sorularına geçeceğiz sosyal medyadan gelen. E, adım adım insan Instagram hesaplarındayız lütfen bizlere sıkıntılarınızı yazın. Boşanma kararı süreçlerindeyseniz ya da kafanızda bu süreçteyseniz bir de o var zihinde önce oluşur ya bu. Sonra hani duygular da başlar zihine gelir sonra davranışlara yansır, dilimize yansır, ee, bu süreçler ne kadar sağlıklı ona nasıl izlenmeli belki bununla programa devam edeceğiz bir de bu kararın e, karar aşamasında yani boşanacaklar onlar gibi bir söylenti olunca etrafta akrabalar çevresinde kadın için süreç farklı ilerliyor erkek için farklı ilerliyor ee, ona da girelim istiyorum sonra sorulara geçelim o zaman sağlıklı bir boşanma süreci nasıl ilerler Hı -hı. o bahsettiğiniz aşamalar var yapıldı bu Hı -hı. peki yani karar alındı. Ne olacak bundan sonra? İkisi ay için hayat değişecek. Evet. sağlıklı boşalma süreci e, mantık çerçevesinde duyguların kontrol altına alındığı, çözüm odaklı, geleceğin planlandığı bir süreç. Duyguların kontrol altına alındığı derken düşmanlık yapmamayı, öfkeyle zarar vermemeyi kastediyorum. Çünkü burada öfke var, evet. Yıpranmışlık var, hayal kırıklıkları var, çok yoğun duygular var. Hiç kolay bir süreç değil. Evet. Ama bu duygularla hareket edildiğinde, savaş açıldığında siz eşinize karşı savaş açtığınız zaman e, savaşta iki tane cephe olur. Hı. Cephelerden birisi sizsiniz. Ve burada eş, eski eşinizin gördüğü zarar kadar siz de zarar göreceksiniz. Bu çok göz ardı ediliyor. Eski eşime zarar vereyim düşüncesiyle yapılan davranışlardan kişinin kendisi de zarar görüyor aslında ve zamanından, enerjisinden çalıyor. Buradaki enerjiyi, zamanı eski eşle uğraşmak, düşmanlık yapmak yerine geleceği planlamaya harcamak gerekiyor. Duyguları kontrol altına almaya harcamak gerekiyor. Hı hı. Ama duyguları kontrol etmek, bastırmak değil. Burayı özellikle vurgulamak istiyorum. Hiçbir şey yokmuş, her şey yolumdaymış, hayat lay, lay sürüyormuş gibi duyguları bastırmak değil. Duyguları fark etmek. Ben kendimi kötü hissediyorum. Üzgünüm, öfkeliyim, gelecekle ilgili endişelerim var, çocuğunla alakalı kaygılarım var. Özgüvenimde bir takım sarsıntılar olduğunu hissediyorum, kendimi yalnız hissediyorum gibi bu duyguları önce fark ediyoruz, kabul ediyoruz. Sonra bunların üstesinden gelmek için yeni adımlar atıyoruz. Hı hı. Yeni adım atmadan olduğunuz yerde durmak duyguda takılıp kalmaktır. Evet. İşlevselliği kaybetmektir. Bu değil yapılması gereken. Duyguyu kabul etmek, ifade etmek ama yol içinde yürümeye devam etmek, geleceğe doğru adımları atmaya devam etmek. Yani geleceği planlamak gerekiyor. Burada gereken adımlar neyse, karar verildi, dava açıldı, burada artık yeni bir hayat nasıl olacak, kim evden taşınacak? Kim hangi eşyayı alacak? Kim nerede yaşayacak? Çocuklarla alakalı nasıl görüşmeler sağlanacak? Çünkü iletişimin devam etmesi gerekiyor çocuk olduğu için. Hı hı. Eşlerin birbirine düşman olması mümkün değil. Çocuk açısından, onun sağlığı açısından iletişimin devam etmesi gerekiyor. Hı hı. Onunla ilgili kararları beraber almaları gerekiyor. Belki hı hı. özel günlerde bir araya gelmeleri gerekiyor. Bilgi paylaşımı yapmaları gerekiyor. Ben boşandım, tamam artık bitti seni görmeyeceğim diye bir lüksünüz yok. Hı. Eğer çocuğunuz varsa. Sağlıklı bir boşanma sürecinin geçirilmediğinin emaresi boşanmadan sonra çocukla, çocuk olduğu için İletişiminin koptuğunu söyleyebiliriz kopmuşsa iletişim sağlıklı bir boşanma süreci gerçekleşmemiş hı hı. gibi geliyor hı hı. Çünkü kin hala sürüyor hı hı. E, bir silme söz konusu e, burada çocuklar için zor olan şey anne ile baba arasında kalıyor yani e, şimdi seni anneniz var babanız var e, sizin bir hayatınız var Siz babanızla ayrı annenizle ayrı görüşüyorsunuz aralarında bir e, hani böyle ne derler ona rehbersin e, ne der, elçi evet. elçi hı hı. oluyorsunuz aynı zamanda organize ediyorsunuz. Bence sorumluluğu anne baba boşandıktan sonra çocuğa yüklemiş oluyor. Aynen öyle oluyor. Çok ağır bir sorumluluk değil mi boşanmış çiftlerin çocukları? Konuşmadıklarında çocukların üzerine düşen bu vazifeler. Kesinlikle çok doğru bir nokta. Çocuklar çok yıpranıyor. Çünkü iyi yönetilmeyen bir boşanma sürecinde en büyük zararı önce çocuklar görüyor. Sonra da çiftler görüyor. Burada... Çocuğunuzun yıpranması sizin de yıpranmanız anlamına gelecek. Çünkü onda oluşan ruhsal sorunlarla uğraşmak durumunda kalacaksınız aslında. Yani eşler, eski eşler burada birbirlerine düşmanlık yaparken, öfkeyi, ikini çocuk üzerinden aksettirmeye çalışırken hem çocuklarına zarar veriyorlar hem uzun vadeli olarak kendilerine dönük bir zarar veriyorlar. Evet. Bunu fark etmek ve muhakeme ile mantık çerçevesinde hareket etmek gerekiyor. Sağlıklı bir süreç. Duyguların kontrol altına alındığı, öfkenin artık dışarıya yansıtılmadığı, öfkele hareket edilmediği, geleceğin planlandığı, işbirliği halinde ebeveyn olmayı öğrenildiği, bunu öğrenmek çok önemli. İşbirliği halinde ebeveyn olmak gerekiyor çünkü az önce bahsettiğimiz gibi. Bunlar sürecin sağlıklı şekilde ilerlemesine yardımcı olacak. İlave olarak kadınlara birkaç tavsiye mi olacak Lütfen, bu konuda? Yani hatta kadınlarımızı şöyle muhatap alarak kameranıza, hı hı. o kadınlarımıza gerçekten bu yolda sağlıklı ilerleyebilmeleri için tavsiyeler Özgür Hocam'dan geliyor. Evet. Ekranlardasınız hocam. Evet burada kadınlarımız yalnızlık, özgüven sorunları, sahipsiz kalma gibi duygularla karşı karşıya kalıyorlar. Bu duyguların üstesinden gelebilmek için yeni bir olumlu benlik algısı oluşturmaya ihtiyaç var. Nedir olumlu benlik algısı? Geçmişteki başarılarınızı hatırlamak, onlardan dersler çıkartmak oradaki yöntemlerinizi fark etmek ve aynı yöntemleri yeniden kullanmak, kendinizde gördüğünüz olumlu tarafları yeniden hatırlayabilmek, becerilerinizin farkına varmak, geçmişte zorlukların üstesinden nasıl geldiğinizi tekrar hatırlamak ve yeniden aynı gücünüze sahip olmak için Gerekli adımları atmak, yerinizde saymadan, geçmişle alakalı sorunlara dalıp gitmeden, öfkeyle hareket etmeden geleceği planlamak, bunun için adımlar atmak, adım attıkça yeniden o özgüveni kazanmak, yeniden o olumlu benlik algısını kazanmak mümkün olacak ve tabii ki duyguları fark etmek, bastırmamak, ifade etmek burada sürecin atlatılması için yardımcı diğer unsurlar. Şimdi erkeklerimize geldiğimizde. Erkekler toplumun baskısıyla duygularını bastırmaya eğilim gösteriyorlar. Çünkü güçlü olmak, duyguları bastırmak anlamına geliyor. Duygular bastırıldıkça orada duruyorlar ama görmezden geliniyorlar. Ve duyguların üstesinden gelme yolu olarak erkekler alkol, madde ve diğer bir takım bağımlılıklarla duyguların üstünü kapatmaya çalışıyor. Ve bunlara bağlı olarak yeni sorunlar ortaya çıkıyor. Zaten bir sorun var. Bu soruna yeni sorunlar eklenmiş oluyor. Burada hiç yeni yöntemler aramadan fark edin duygunuzu, kabullenin, bunu ifade edin ve deneyimlemek için kendinize fırsat verin. Duyguyu deneyimlemek için fırsat vermek, öz şefkat göstermek, benim de bu acıyı yaşamaya hakkım var diyebilmek öz şefkattir. Hı hı. Sonrasında o boşluğu doldurmak adına hemen yeni bir evlilik kararına gitmemek çok önemli Burada aile yakınlarının da etkisi çok önemli. Yeni bir dosya açabilmek için, yeni bir sayfa açabilmek için eski sayfayı kapatmak gerekiyor. O nedenle önce bu boşanmanın, evlilik sürecinin olumsuz etkilerini hazmetmek, yeniden toparlanmak, yeni bir ilişkiye hazır hale gelmek ortalama iki yıldır. İlk iki yıl yeni bir ilişkiye girmek çok sağlıklı olmaz. Bu hataya düşmemekte fayda var. Evet bunlar önemliydi. Peki özellikle hadi buna da girmek ya yani bence siz girmelisiniz buna. Bundan bahsetmeniz. Boşanma kararının psikolojik etkilerinde e, ana haber bültenlerine düşen şiddet haberdir. Bizim içimize en çok yakan şey. Şimdi bir evlilik başlayabilir, bitebilir. Yeniden başlayabilir. Bunun doğal bir süreç olması ve evliliği farklı bir kavram içine sığdırmak. Yani evlilik eşittir namus gibi bir algı. Hı hı. Ee, bu söylemlerle tabii ki özellikle tabii kadınlar da var ama biz nedense televizyonlarda hep e, erkeklerin şiddetine maruz kalan ve cinayetle sonuçlanan şiddet haberlerini e, dinliyoruz maalesef. Ve boşanma aşamasındaydı, uzaklaştırma aldı, boşanmışlardı gibi haberler. Hmm. Konumuzda da çok ilişkili hmm. ve biz tabii ki gündemde olan bu durumları da psikolojik açıdan değerlendirmeliyiz. Bir sözümüz olmalı psikologlar olarak, aile danışmanları olarak. Özge Hanım ne söyler? Evet, maalesef çok üzülerek e, şahit oluyoruz şiddet olaylarına, cinayetlere. E, arkasındaki faktörlere baktığımızda aşırı sahiplenme duygusu olduğunu görüyoruz. Patolojik düzeyde sahiplenme. Sen benimsin, başka hiç kimsenin olamazsın. Benim sözümün dışına çıkamazsın. Ben boşanmayı kabul etmiyorsam senin boşanmak istemenin hiçbir anlamı yok. Ben bunu kabul etmiyorum. Hı hı. Engellemek için de her şeyi yaparım. Gerekirse seni de öldürürüm. Kendimi de öldürürüm. Sana yardımcı olan kişileri de öldürürüm düşüncesiyle karşılaşıyoruz. Burada patolojik bir anlam yükleme söz konusu. Evliliğe karşı, eşe karşı. O benim malım. İstediğimi de yaparım. İstersem de öldürürüm. Benden uzaklaşmasına, ayrılmasına izin vermem şeklinde bir patolojik bakış açısı var burada. Ve bir ego sorunu var aslında. Kendine bunu yediremiyor olmak, başarısızlık olarak görüyor olmak. Sen nasıl beni terk edersin? Hmm. Terk edilecekse ben terk ederim. Sen kim oluyorsun beni terk ediyorsun? Gururuna yediremiyor ve bir intikam öc alma düşüncesiyle maalesef şiddet e, olaylarına başvurabiliyor. Burada mutlaka... Başlangıçta aslında sinyaller var. Daha evlilik öncesinde patolojik yapılar kendilerini gösteriyorlar. Orada kadınlara fazla müdahale etmek, onları fazla yönlendiriyor olmak, olaylar karşısında aşırı şiddetli tepkiler veriyor olmak, suça karışmış olmak, her olayda kavga çıkartıyor olmak, evlilik öncesinde aslında görünen ama görmezden gelinen faktörler. Lütfen bu faktörlerle karşılaşıyorsanız asla görmezden gelmeyin. Bunları dikkatle inceleyin ve kararınızı o şekilde verin. Çünkü sonrasında maalesef Böyle olumsuz olaylara karşılaşabiliyoruz. Evet maalesef. Peki hala 10 dakika gibi bir zamanım kalmış kendi sizden gelen soruları yanıtlayalım istiyorum. Adım adım insan Instagram hesabından soru cevap yapalım. İsim vermeden okumaya çalışacağım. Bir izleyenimiz mesaj atmış. Ee, Örtünmek istiyorum, eşim istemiyor, boşanırım diyor. Boşanmayı hiç istemiyorum ama örtünmeyi çok istiyorum. Ne yapmalıyım demiş size sorusunu iletmemi rica etmiş hanımefendi. Burada bireysellik ve eş alanında bir çatışma söz konusu. Şimdi bireysellik derken herkesin bireysel bir takım ihtiyaçları, kararları, tercihleri var. Hı -hı. Bu tercihlere saygı göstermek gerekir evlilik içinde ve uzlaşmaya varmanın yollarına bakmak gerekir. Burada hanımefendi ihtiyacının kaynaklarını eşine anlatmalı. Niye örtünmek istiyor? Hı -hı. Sadece örtünmek istiyorum demek eşinde çok da bir şey uyandırmayabilir ve karşı çıkabilir buna. Ama ben şu şu faktörlerden dolayı örtünmek istiyorum. Hı hı. Örtündüğüm zaman kendimi böyle hissedeceğimi düşünüyorum. Daha mutlu olacağım. Ben mutlu olduğum zaman sen de daha mutlu olacaksın gibi. Önce kendini çok daha açık bir iletişimle ifade etmeli, ihtiyacını, ihtiyacın arkasındaki diğer beklenti ve duyguları ifade etmeli. Ortak bir noktada buluşmaya çalışmak gerekiyor. Ama eşi hala kabul etmiyorsa hı. Asıl çatışma noktası burası, burada yeniden bir karar oluşturmak. Ben bu kararımda net miyim, örtünmeyi istiyor muyum, örtünerek ilişkime devam etmek istiyor muyum ve bu çatışmalarla yüzleşmeye hazır, mıyım? hazır mıyım. Çünkü bunun bir bedeli olacak, evet. bedel ödemeye hazır mıyız acaba? Her kararımızın bir bedeli var aslında. Tabii ki. Olumlu ya da olumsuzunu görebiliyoruz. <gülüyor> Peki hala bir diğer izleyicimiz demiş ki, Kafada alınan bir karar boşanma kararı için söylüyor ama uygulamaya geçmiyor neden korkuyoruz baskıdan mı demiş programınız çok güzel karşılıklı sizinle iletişim kurmak harika sizinle etkileşim içinde olmak çok iyi demiş biz teşekkür ederiz efendim buyurun. Evet kafada alınan bir karar uygulamaya geçemiyorsa yeterince hazır olmadığınız anlamına gelebilir baskılardan korkuyor olabilirsiniz. Ama siz hazırsanız o baskıların hiçbirisi sizi etkilemez aslında. Hı hı. Her şeyi göze alırsınız ve yeni adımlar atarsınız. Yeni adımlar atamıyorsanız hazır değilsiniz henüz. Hı hı. Ve bu kararı tekrar gözden Özellikle. geçirmekte fayda var. Belki yardım alarak hala boşanma aşamasına tam olarak gelmeden düzeltebilmek mümkünse yardım almak çok önemli burada. Hı hı. Peki hızlı ilerleyelim dakikalarımız azalırken. isminizi gizli tutacağım. Sıkıntılı bir evlilikte demiş bir izleyenimiz. İlk çocuğun tek kalmaması adına ikinci çocuk kararı almak doğru mudur? İleride tek çocukla boşanma kararı almakla iki çocukla boşanma kararı almak arasındaki fark nasıl etki eder? Bence çok güzel bir soru. Güzel bir soru. Evet. Tek çocukla boşanma kararı almak, tek çocuğun sorumluluğunu almak anlamına geliyor. Evet. İki çocuklu olmak sorumluluğun artışıdır. Daha fazla yük, daha fazla sorumluluk, belki daha fazla stres anlamına gelecek. Yani burada hem olumlu tarafları var hem olumsuz tarafları var. Hı hı. Olumlu tarafı çocuğunuz belki yalnız büyümeyecek, kardeşiyle beraber büyüyecek. Yalnızlık duygusunun getirdiği sorunları belki yaşamayacaksınız. Hı hı. Ama iki çocuklu olmak da yeni bir evlilik için sıkıntı oluşturabilir. Evet. Belki yeniden evlenmeye düşüneceksiniz ama iki çocukla bu kararı almak da zor. Evet. Ee, bunun getirdiği stres, ee, eşim acaba çocuklarımı kabul eder mi, iki çocukla beni kim kabul eder, uyum sağlayabilirler mi gibi hem bir takım olumlu tarafları var hem olumsuz tarafları var. Burada karar kişinin kendi koşullarına bağlı olarak ortaya konmalı, kendi koşulları içinde düşünmeli bu izleyicimiz. Hı hı. Koşulların çok yönünü değerlendirerek karar vermeli. Evet. Ama olumlu ve olumsuz tarafları olduğunda göz ardı etmemek lazım. Şahane. Çok güzel cevaplıyor Özge Hanım. Yerinde, kararında ve vaktimizi güzel kullanıyoruz sizinle. Evet. Teşekkür ediyorum bu anlamda. Biz bir yıllık evliliğimizi eşimle ortak karar alarak bitirdik diyen bir izleyenimiz. Devamında şöyle yazmış. Aileler olsun, biz olsun birbirimize uygun değildik. Görücü usulüyle evlenmiştik. Boşanalı bir buçuk yıl oldu. Tekrar yuva kurmak istiyorum başka insanla tabii. Anne olmak istiyorum ama evlilikten ben de korkuyorum ne yapmalıyım 27 yaşındayım çocuğum yok. Bu e, soru bana şunu anımsattı. Boşanmanın boşanma kararının bir psikolojik etkisi var. Boşanmanın psikolojik etkisiyle yeniden evlilik kararı almada etki ettiğini görüyoruz. Ne söylersiniz Özge Hanım? Burada korkmakta gayet haklı. Çünkü aynı sorunları tekrar yaşayacağı kaygısı birçok danışanımızda karşılaştığımız bir durum. Korkularınızın arkasındaki diğer faktörlere bakmanızda fayda var. Neyden korkuyorsunuz? Bu korkularınız gerçekçi korkular mı? Çarpıtılmış korkular mı acaba? Çünkü yeni bir ilişki demek, yeni bir sayfa açmak demektir. Boşandığınız eşinizin devamı olmayacak yeni eşiniz. Bambaşka bir insan, bambaşka bir süreç olacak. Bunları mutlaka dikkatle incelemek gerekiyor. Ve burada korkularıyla alakalı yardım almak, bir psikolojik destek eşliğinde farkındalık oluşturmak, beraber keşfetmek ve üstesinden gelmekte çok yarar olacağını düşünüyorum. Evet. Peki şurada bir soru vardı. Bir ee, evet annem ve babam 40 yıllık evliler diyen bir evlat yazmış bize. Babam narsist bir insan, aldatma, dayak, aşağılama vardı. Annem sabırla bu evliliğe devam etti ama boşanmasını çok isterdim. Çünkü bizi de kendini de çok yıprattı diye bir yorum yazılmış. Bu önemli bence. Mükemmel bir programınız var. Takdir ediyorum sizi ve konuklarınızı demiş Melek Hanım. Teşekkür ediyoruz efendim. Hızlıca ilerliyorum. Çok uzun sorular yazıldığı için sürem kısıtlı o yüzden maalesef onlara zaman ayıramayacağım. Aile içerisinde sürekli sorunlarını ile anlatan bir kadın varsa erkeğin tepkisinin evden uzaklaşması normal mi? Çocukların geleceğini nasıl etkiler? Evet, sürekli kavgayla kendini ifade etmek, iletişim kurmayı bilmemek demektir. İletişim kurmamak, sorunların da çözümsüz kalması, sorunlara yeni sorunlar eklenmesi demektir. Burada beyefendi e, boşanmaya e, yakın hissetmemiş kendisini ama kendince evden uzaklaşarak bir çözüm bulmaya çalışmış. Hı hı. E, bazen eşlerin evden uzaklaşması için bahaneleri olur, iş odaklı çalışmak. Çok fazla iş odaklı olan bir kişi varsa bir şeyleri kapatmaya çalışıyor ve üstesinden gelmeye çalışıyor olabilir. Erkekler işle kapatmaya çalışırlar, kadınlar sosyal yaşam ya da çocukla kapatmaya çalışırlar. Ama kapatmaya çalıştığımız her şey bir gün karşımıza daha büyük bir etkiyle çıkacak. Tazikli suyun gelmesi gibi değil mi? Aynen öyle olacak. Evet, evet. Peki hala belki son sorum olacak vaktim daralırken. 6 yıllık evliyim bazen boşanmak çözüm Geliyor eşimin yaptıklarını unutamıyorum özel hayatımız etkilendi bir buçuk yaşında kızımız var sadece eşimi sevip sevmediğim konusunda bir fikir veremiyorum artık bu nasıl bir durum beynim bomboş ne hissediyorum diyorum kendime ne istiyorum çocuk küçükken mi almak daha doğru olur boşanma kararını bu karar daha az bu karardan daha az etkilenmesi için deme, demeye çalıştığınızı düşünüyorum evet. Hı hı. Şu anda hala bu evliliği devam ettiren faktörlere bir bakmanızda fayda var. Hı hı. Evlilikte iyi gelen şeyler neler? Ya da evlilikte sizi üzen, sizi zorlayan faktörler neler? Bunları karşılıklı olarak bir karşınıza alıp değerlendirme yapmak, karşılaştırmak daha kolay karar vermenize yardımcı olabilir. Birincisi, ikincisi çocuğun küçük olması Küçükken boşanma kararı alınması çocuğun uyumunu kolaylaştırıyor. Her şeyin çok farkında olmadığı için uyum kolaylaşıyor. Çünkü boşandıktan sonra çocuğun yaşadığı ortam değişecek, ev değişecek, belki okulu değişecek, yaşadığı genel sosyal ortam değişecek. Çok fazla değişkenle karşı karşıya kalmak uyum sürecini zorlaştırıyor. Hı hı. Çocuklar küçükken bu kararın alınması uyum sürecini de daha kolaylaştırdığı için hemen boşanın demiyorum ama e, dikkatlice bir gözden geçirdikten sonra olumlu ve olumsuz tarafları karar noktasında yeniden bir değerlendirme yapmakta fayda var. Evet. Önemli konulara temas ettik bence öyle düşünüyorum. Çok da güzel bilgi verdiniz. E, süremi sona geldim haliyle. E, bilmiyorum kaldı mı söyleyeceğiniz için ama çok güzeldi benim için. Evet çok temel noktalara değindik. Sizin de sorularınız bu anlamda çok yönlendirici ve güzeldi. Benim için de güzel bir yayın teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için diyoruz. Ve efendim bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Zor ve konuşması güç bir konuydu. Boşanma kararının psikolojik etkilerinden bahsettik. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Evliliklerin devamına yönelik bilgiler almışsınızdır bizden umuduyla. Sizleri her zaman olduğu gibi yine en emin olana Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.